Euzubillahimineşşeytanın rüzine. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve Rabbil alemin. Esselatu ve selamu aleyke ya seyyidil evveline vel ahirin. Ve ila cemm-i el enbiyayı vel murserin. Ve ila cemm-i el evliyayı. Elhamdülillahi ve Rabbil alemin. Ben kimim sorusuna cevap vermeye çalışıyordum. Bu cevabın dost doğru olması lazım. Bir de Allah'a göre olması lazım. Allah'a göre. Söylemiştim bir deryayı bir tasa sığdırmak elbette ki imkansız gibidir. Yapılması gereken şey nedir o zaman? Tası genişletip derya haline getirmek. İnşallah öyle yapacağız. Şimdiye kadar Ilk, ani, i̇lk andan itibaren kim olduğumuzu anlamaya çalıştık hep beraber. Bunun için ben kimim sorusuna, ben Allah'ın ruhundan nefret ettiği, melekleri secde ettirdiği, yeryüzünde kendisine halife kıldığı, ayna kıldığı, güzelliğini üzerinde gösterdiği, Kendisine abdolsun, aşık olsun, maşuk olsun diye yarattığı yeryüzündeki halifesi. Hep gökten anlattık. Bu sefer yerden anlatacağız inşallah. Anlatacağız ki kendimizi iyice anlayalım. Ben kimim sorusuna cevap verirken. Ben kimsem, sen de olsun. Sen kimsen, ben de oy. Anlatırken her şeyi Allah'ın ayetleriyle, Allah'ın bize öğrettiği gibi anlamamız gerekir ki doğru anlayalım. Tabii ki anlatacaklarını, söyleyeceklerini cahillerin başka tarafa çekip kendine göre ona bir anlam, bir mana yükleyebileceklerini biliyoruz. Onun için. Kelimeleri çok dikkatli kullanacağız. Gerektiğini tekrar edeceğim ki yanlış anlaşılmasın. Ama kendimizi tanıyabilmek için mutlaka bu bilgiye sahip olmamız lazım, bilmemiz lazım. Bilince kendimizi vuracağız inşallah. şava gayret sarf edince de kendi kendimiz olacağız. Allah Adem'i yarattı, gerisine ne dedi? Beni Adem. Her biri bir Adem. Bu durumda hepimiz Adem miyiz? Evet. Allah Adem'in belinden zürriyetini alıp, ben sizin Rabbiniz değil miyim dedi. Her birimize söyledi mi? Söyledi. Her birimiz Adem'iz. Her birimizi Adem babamızla beraber cennete gönderdi mi? Gönderdi. Hepimiz aynıyız. Adem babamızla hava annemiz, Allah'ın yaklaşmayın dediği meyveyi beraber yediler mi? Beraber yediler. Beraber aynı anda yediler. Yoksa zulüm olur. Hepimiz aynı haldeyiz. Bunu böyle bilelim. Onun için meleklerin secde ettiği varrı hem de her birine tek tek. Her birine tek tek ama hiçbiri de birbirinden ayrı değildir. Nereden anlayacağız bunu yine? Allah'ın ilk yarattığı nur Muhammediye, hakikati Muhammediye'dir ki o Hepimizin de ruhudur. Her birimizin ruhudur ve her birimiz birbirimizle aynıyız. Her birimiz Allah'ın güzelliğini taşıyoruz. Aynı. aynı ile taşıyoruz. Öyle buyurmuştuk çünkü o cehabisi. <gülüyor> Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselama levlake levlake lemme halaktu eflaq. Tabi hadisi yapmamız biliyoruz, duymuşuz mutlaka. Ama hadisin öncesi var. Allah'ın ilk yarattığı nur, hakikati Muhammediye benim nurumdur. Sonra Allah o nurdan çokça yarattı. Allah'ın sayısını bildiği kadar çokça yarattı. Sonra hitap edip, her birine hitap edip, levlâke, levlâke, lemme hâlâtu ehlâh dedi. Her birimize söyledi. Ben kimim? sorusuna cevap verirken kendimizi tanıyacağız. Hakikati Muhammediye övüle. Kim övülüyor? Allah'ın nuru. Allah'ın güzelliği övülüyor. En kamil manada, yeryüzüne o nur kime tecelli etmiştir? Resulullah Efendimiz'e sonra diğer peygamberlere. Her biri kendi tercihiyle onu almıştır zaten. Ve her birimiz neymişiz? Adem. Bu arada sorulsa sen kimsin diye ne demen lazım? Ben Adem. Allah Kur'an'da peygamberlerini anlatıyor. Sırf anlaşılsın diye televizyonda Sirit-i veriyoruz. Muhammed Emin kardeşimiz onu açıklıyor, anlatıyor, peygamberleri anlatıyor, peygamberlerin hallerini anlatıyor, davetlerini anlatıyor. Onların karşısındaki iman edenlerin ya da etmeyenlerin ona nasıl cevap verdiklerini anlatıyor. Davet Hz. Adem'den sonra Şit aleyhisselam davet ediyor. Neyle davet ediyor? Kimin davetiyle davet ediyor? Allah'ın kendisine vahyettiğini davet,ullahiyle davet ediyor. Bununla beraber babasından aldığıyla, Adem babamızdan aldığıyla davet ediyor. Nuh aleyhisselam aynı şekilde Allah'ın kendisine vahyettiğiyle davet ediyor. Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa Diğer peygamberler, arada gelen diğer peygamberler, hepsi Allah'ın davetiyle davet ediyor. Resulullah Efendimiz, Allah öyle buyurdu. Nuh'a, İbrahim'e, Musa'ya, İsa'ya her neyi vahyetti sana da onu vahyediyoruz. Vahiy değişmedi. Allah kendine davet ediyor, kendini tanıtıyor, imana davet ediyor. İnsanı insana tanıtıyor, hayatı nasıl yaşaması gerektiğini ona anlatıyor. Bununla beraber her anında Rabbini nasıl zikretmesi gerektiğini, tesbih etmesi gerektiğini, etmesi gerektiğini anlatıyor. Resulullah Efendimiz'e inen Kur'an bize de, her birimize de inmiş midir? İnmiş. Onun için Allah ayet-i kerimede Allah'ın Resulü kendisine indirilene iman etti. Müminler de, müminler de onun iman ettiği gibi iman etti. Bu tek, yani Kur'an Resulullah Efendimiz'e mi indi? Hayır. Her bir kulak tek tek inmiştir. Allah Kur'an'ı Resulullah Efendimiz'e indirdi. Hadi onlara oku. Hadi onlara beyan et davet et bununla beraber önce sen iman et nasıl iman edilir kendi üzerinde gösterip onlara da şahit ol yani onlara bir mümini göster ve şahadet ettir. Biz Allah'ın kitabını Kur'an'ı okurken bunu Rabbim bana indirmiş." diyerek Okumamız gerekiyor mu? Evet, o bize indirmiş. Bize, her birimize indirmiş. Her birimiz ayrı ayrı değil, her birimiz aynı zamanda, söyledim, biriz. Tabii bunu anlamak biraz zor olabilir. Çünkü kesret aleminde, çokluk aleminde yaşıyoruz. Bir görmekte zorlanıyoruz. Bakıyoruz, zahiri tarafına bakıp, onu ayrı, kendimizi ayrı görüyoruz. Ama hakikatte, maneviyatta hepimiz aynı ruhu taşıyor muyuz? Evet. Hepiniz Adem'densiniz dedi mi Allah? Zahiri olarak Adem de topraktandır dedi mi? Evet. Bu durumda aslında manevi olarak hepimiz aynı ruhu taşıyorsak, o Allah'ın güzelliği ise, Allah'ın güzelliğinden başka hiç kimsede hiçbir şey yok demektir bu. Onun için biriz. Onun için burada anlatırken, konuşurken, ben deyince sen demiş oluyorum, sen deyince ben demiş oluyorum. Eğer Allah bütün peygamberlere gönderdiğini Resulullah Efendimiz'e göndermişse, bu durumda onu her birimize göndermişse, her birimiz Allah'ın vahyini alırken, Rabimizden haberi aldık mı? Aldık. Nebi haberi alan demektir, haberdar olan demektir. Resul haberi taşıyan demektir, haber veren demektir. Onun için mesela Peygamber deniyor, Peygamber Farsça bir kelimedir. Kelimenin manası haberdar olan, haberci demektir. Haberdar olan ve haber veren demektir Peygamber. Mesela Kur'an-ı Kerim'in ayetlerle genişletilmiş mealini yaparken Peygamber kelimesini kullanmadım. Çünkü Arapça bir kelime değil. Allah o değil. Nebi ve Resulü kullandı. Ayetleri alırken Kur'an'ı okuduk, okurken haberdar olduk mu? Resulullah Efendimiz'in nübüvvetinden haberdar olduk mu? Biz de o haberi aldık mı? Aldık. Ne oldu? Haberdar oldu, ne oldu? Söyledim, kelimeleri kullanırken dikkat ediyorum, sonra birileri başka tarafa çekmesin. Bu durumda Nebi oldu mu? Yani haberdar oldu mu? Oldu. Sonra onu taşırken Önce kime taşıyor? Önce kendine taşıyor. Önce onu Nefsine taşıyor. Ona iman edecek. Onu imana, nefsini imana davet edecek. Hiçbir şey yapmamış, dışarıya değil. Sadece kendine taşıyınca hem nebi hem resul oldu, değil mi? 13'ün manevi yolculuk yaparken tekrar tekrar söyledim. Her bir kul bir peygamberin bir nebinin bir resulun fıtratında aklakındadır dedim. Manevi yolculuğu yaparken yolu ona ulaşır ve ona kardeş olur dedim. Allah'ın ayet-i kerimede buyurduğu gibi kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse Allah'ın kendisine nimet verdikleri, verdiği nebilerle, sıddıklarla, şahitlerle, salihlerle arkadaş olur. Onlar ne güzel arkadaştır. Arkadaş olmuyor. Arkadaş onun ahlakındadır. Arkadaş onun gibi iman etmiştir. Onun gibi imtihanlara tabi tutulurken cevap vermiştir. O'nun kazandığını kazanmıştır. Bütün peygamberler Resulullah Efendimiz'in lübüvvetiyle nebilik yapmış, Resulluğuyla Resulluk yapmış. Bütün kullar aynı şekilde O'nun veriliğiyle veli olmuştur. Velayeti O'nun veriliğinden almıştır. Neden? Hepimiz biriz de O'nda. Aynı ruhu taşıyoruz da ondan. Eğer Allah bütün peygamberlere vahyettiğini sana da vahyediyorum dediyse, tabii ki onun bir de fazlası vardır, özel olanı vardır. Bu durumda <gülüyor> Kur'an'ı okurken Allah peygamberleri anlatıyor. Hazreti Adem'in yaşadıklarını anlatıyor, Nuh Aleyhisselam'ın yaşadıklarını anlatıyor. Hz. Musa'nın, Hz. İsa'nın, Resulullah Efendimiz'in Hz. Nuh'u anlatıyor, Hz. Hud'i anlatıyor, Salih Peygamber'i anlatıyor. Hangi Peygamber'i anlatırsa anlatsın, kimi anlatıyor? Sana hikaye anlatmıyor, sana seni anlatıyor. Sen İmtihanlara tabi tutulurken bu dünya hayatında, eğer kendimizi tanıyacaksa doğru tanımamız lazım. Her bir peygamberi anlatırken sadece yalnız seni anlatıyor. Senin kavmin nerede? Senin kavmin sende. Senin nefsin senin kavmindir. Onun bin türlü hali vardır. Bir bakıyorsun küfür içinde, bir bakıyorsun şirktedir, bir bakıyorsun kibirlenmiş, bir bakıyorsun isyan ediyor, bir bakıyorsun günaha bakmış, bir bakıyorsun suizanda bulunuyor. İtiraz eden kavimleri anlatırken senin nefsini anlatıyor. Manevi olarak davet eden peygamberi anlatırken senin maneviyatını, ruhunu, Allah'ın <gülüyor> sana nefrettiği ruhu sana anlatıyor. Seni sana anlatıyor. Başka bir şey değil. Yani sana hikaye anlatmıyor. Tamam Nuh Aleyhisselam böyle yaptı. Sonra böyle dua etti. Hz. İbrahim ateşe atıldı. Sonra Rabbine böyle söyledi. Böyle teslim oldu. Nemrut senin nefsindir. Yaktığı ateş senin nefsindeki ateştir. Seni ateşe atıyor, maneviyatını ateşe atıyor. Senin Rabbine güvenip onunla cihad etmen lazım, cihad etmen lazım. Lazım ki Rabbine güvenesin, gücün yetmediğimi Rabbine sığınasın. Hasbunallahu ne'mel vekil diyesin. Hazreti Musa'yı anlatıyor, Firavun'u anlatıyor, Firavun senin nefsin. İlahlık iddia eden nefsin. Ne diyor? Ben senin ilahınım diyor. Ben sizin yüce Rabbinizim dedi. firavun, nefsimiz de bize öyle söylüyor. Ya kabul edeceksin, ya da mücadele edip kazanacaksın. Resulullah Efendimiz'i anlatıyor. Kavmiyle nasıl mücadele ettiğini, kavminin onlara ona neler yaptığını, nasıl taşladığını, nasıl zulmettiğini, nasıl öldürmeye çalıştığını seni sana anlatıyor. Bu durumda ben kimim sorusuna nasıl cevap vermen lazım? Tabii ki bunu izah edeceğim inşallah. Ne demen lazım? Adem ben. Nuh ben. İbrahim ben. Musa ben. İsa ben. Muhammed Mustafa hepsini salat ve selam olsun. Aleyhissalatü vesselam ben. Demedim. "Sen neredesin kaybolmuşsun." demedin. Allah'ın sana ne söylediğini anlayamazsın. Kur'an'ı okurken, Allah'ın ayetlerini okurken biliyorsunuz, ısrarla mutlaka okuyacaksınız dedim. Okumanız lazım dedim. Okurken ayetleri Allah cenneti mi anlatıyor, senin gönlünü anlatıyor. Cehennemi mi anlatıyor, senin nefsini anlatıyor. Seni sana anlatıyor. Peygamberi mi anlatıyor? Senin manevi tarafını anlatıyor. Firavuni mi anlatıyor? Nemrudi mi anlatıyor? Ebu Cehili, Ebu Lehebi mi anlatıyor? Hamani mi anlatıyor? Karuni mi anlatıyor? Hangisini anlatırsa anlatsın, senin nefsinin halini anlatıyor sana. Gereğini yap diyor. Sana söylüyor. Baştan sona Kur'an-ı Kerim, ayetler sadece yalnız sana söylüyor. Onu okuyup anlatmak için okumuyorsun. Okuyup iman etmek için, anlamak için, bununla beraber gereğini yapmak için okuyorsun. Ne buyurmuştu Allah ait kelimede? Rabbin sana okutacak ve sen hiç unutmayacaksın. Ok okutacağız ve hiç unutmayacağız. Ayetleri okurken Rabbim bunu bana söylüyor dedi mi? Rabbin sana okuttu, okutuyor. Sen onu unutamazsın, sana söylemiş. Sana hikaye anlatmıyor. Ne diye sana hikaye anlatsın? Manevi olarak peygamberlerin halini yaşarken, ne kadar yaşadıysa, her bir kul için bu böyledir. Allah Yakup Aleyhisselam' anlatıyor. sevdiği bir peygamber olduğu için aynı zamanda Allah'ın güzelliğinin tecellisi yüzüne aksettiği için haline aksettiği için sadece yüzüne aksetmiyor. Halini sakına aksetmiş. Ondan ayrılınca nasıl feryat ettiğini ağladığını gözlerine ak indi Neden dolayı? Ayrılıktan dolayı. Hepimizin Yusuf'u Allah'ın bize nefrettiği rohtur. Ayrılmışız. Bununla beraber Yusuf Aleyhisselam'ın kuyuya atılışını anlatırken, kardeşleri kuyuya atıyor, bizi anlatıyor. Herkes bir Yusuf. Zindana atılırken de öyle, kuyuya atılırken de öyle, iftiraya uğrarken de öyle. Ama sonuç, sonuç hem zahiri hem manevi olarak sultan olmasıydır. Onun sultanlığı zahiri değil, manevidir. İmana davet edince, kavmi ona iman edince, onları küfürden kurtarınca sultanlık bu. Ama önce zindana düşüyor. 10 sene boyunca orada kaldı. Zindandakiler onu tanıdı. Neyle tanıdı? Daha peygamberlik, daha kendisine evet verilmiş ama ilan edilmemiş. Ahlakıyla. Oradakiler zaten Müşrik. Hepsine, hepsini sevdi, biliyor, tanıyor çünkü, bir olduğunu biliyor. Hepsine hizmet etti, hepsine yardım etti. Ben Allah'ın gönderdiği Resulüyüm deyince hepsi iman etti. Bu onun manevi güzelliğiydi, bununla beraber elbette ki Allah peygamberlerini seçer, seçtiği peygamberini gönderirken ona, ona göre de muamele eder. Onu korur, bir tehlike karşısında, bir günaha, yanlışa düşme karşısında onu korur, onu muhafaza eder. Ama zahiri olarak o da bir beşer. Ayet Kerime'de buyduğu gibi kadın ona mail etmişti, onu davet etmişti. Eğer Rabbinin bürhünü görmeseydi Andolsun ki o da ona mail etmişti. Ama Allah onu korudu. Onun da bir nefsi var. Zaten nefis bütün şiddetiyle kötülüğü emreder. Emare nefsi. Bu söz de ona ait zaten. Eğer Rabbim beni korumasa, o da savaşıyor, o da savaşmış, mücadele etmiş. O zaman her birimiz, aynı zamanda Yakub'uz, Yusuf'uz. Daha önce söylemiştim. Her peygamber kendi kavmini davet ederken, aynı zamanda kendi maneviyatına da davet ediyor. Nasıl ki Yahudilere Musevi deniyorsa, Hristiyanlara İsevi deniyorsa, Resulullah Efendimiz'in ümmeti için ne denir? Muhammed'i. Yolu yürürken ne dedim? Hepimiz Muhammed olacağız dedim. O'nun aklakına bürüneceğiz, bu Allah'ın emridir. O'na tabi olun dedi, de ki Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Tabi olmak demek, O'nun gibi olmak demektir. Zaten aynı hakikat, O'nun hakikati, Hakikat-i sende mevcut zaten. Ama şeytan, iblis insanı küçümsüyor. Bu secdeye layık değillerken o andan itibaren hasedinden dolayı ne yapıyor? Küçümsüyor onu. Şeytana uyanlar. Onlar da aynı şeyi yapıyor. Bakıyorsun baba evladını küçümsüyor. Arkadaşlar birbirini küçümsüyor. Kardeşler birbirini küçümsüyor. Bunun bir sebebi var. Biri böyle bir hali yaşıyorsa Allah bize bunu nasıl öğretir? Nereden bunu öğretir? Bakacağız. Her halükarda Allah'ın ayetlerine bakıyoruz. Adem'in iki oğlundan biri evet, Kabil, Habil'i kıskandı. Allah onlardan Kurban etmelerini emretmişti. Birinin kurbanını kabul etti. Habil'in kurbanını kabul etti. ki kurban etmedi. Habil en güzelinden getirmişti. Kabil işe yaramayan şeyler getirmişti de ondan. Niye Allah kurban etmiyor? En sevdiğinden kurban etmesi lazım. Daha önce yani böyle verilecek kimse yok. Götürüyor kurbanı koyuyor. Allah'ın gösterdiği yere bir ateş gelip hangisini kabul ederse onu yakıyor, bitiriyor yani çekiyor Ateşle bir nur tecelli ediyor yani onu yok ediyor Kabul etmediyse orada kalıyor Habil'inkini kabul etti, onkini kabul etmedi Ne yaptı? Kıskandı onu Seni öldüreceğim dedi Niye? Allah onun kurbanını kabul etmiş onda. Kabil ne dedi? Allah kurbanı takva sahiplerinden kabul eder. Bak takva sahibi olmamışsın. Takva sahibi olmaya çalışmak yerine onu kıskandı ve seni öldüreceğim dedi ve öldürdü. Eğer biri küçümsüyorsa birini, onu kıskandığı için. O seviliyor. O sevilmeye layık olmuş. Kendisi öyle olmaya çalışmak yerine tersini yapıyor. Onu ortadan kaldırınca sanki Allah onu sevecekmiş gibi. Aynı şeyi Hazreti Yusuf'un kardeşleri yapıyor. Yusuf babamıza çok sevgilidir. Bütün sevgisini ona vermiş. Onun için onu öldürelim. Ortadan kaldıralım ya da Babamızın sevgisi bize kalsın. Babasının sevgisi Allah'ın sevgisidir. Allah ile seviyor. Yine haset. Şeytan da öyle haset etti. Secde et, emrini alınca. Ben ondan hayırlıyım dedi. Bu hasedi aynı şekilde vesvese olarak insanın nefsine verdi. Nefise, Haset ediyor. İnsanın arasını bozuyor, kardeş olmaktan çıkarıyor ve haset ettiriyor. Eğer Allah bunu böyle anlattıysa bu durumda küçümserken kibirleniyor. Kibirlenince aslında kendi harını ortaya koymuş oluyor. Bu buna ne denir? Aşağılık kompleksi. Aşağıda olduğunu biliyor ya. Aşağılık olduğunu biliyor, yüksektekini kabul edemiyor, kibirlenip onun üzerine çıkmaya çalışıyor. Manevi olarak biliyor, onun kıymetli, değerli olduğunu biliyor, sevilmeye layık olduğunu biliyor, onun için onu aşağıya indirmeye çalışıyor. Kendisi yukarı çıkmaya çalışmak yerine aşağıya indiriyor. Neye sebep oluyor? Gıybet etmeye, dedikodu yapmaya, iftira atmaya, küçümsemeye sebep oluyor. Hepsi şeytanın hilesi ve tuzağıdır. Allah bunun için ne dedi? Kardeşinin etini yemek dedi. Suizanda bulunma dedi. Başkasının seni kusurunu araştırıp casusluk yapma dedi. Göz, kulak, gönül bundan sorumludur dedi. Kendini kirletme bununla dedi. Böyle yapma dedi tek kelimeyle. Onun için bu şeytanın tuzağı, tuzağa düşenler, bir de eğer önde yürüyenler olursa, bir de böyle bir şey bildiğini zannedenler olursa insanlara da öyle öğretir. Sen yapamazsın, sen edemezsin, senin gücün yok. Senin aynı şekilde bir şeyhe bir mücidi kamil tabi olman lazım. Tabiyeti de bilmiyor, tabi olmanın ne olduğunu bilmiyor. O seni kurtarır. Yani sen Allah'a, Resulü'ne, onun indirdiği Kur'an'a iman etmedin mi? Öyle mi söylüyor Allah? Resulullah Efendimiz buyurmadı mı? Kızı Fatıma'ya, kızım Fatıma, sakın babam peygamberdir diye bana güvenmeyesin. Allah'ın elinden nefsini satın al demedi mi? Nefsini, nefis derken, kendi hakikatini, nefis, insanın hakikati, Kötü manada kullanılınca onun üzerine yapışmış olan küfür şirktir. Bunu sen yapacaksın dedi. Nasıl yapacak? Ona uyarak yapacaksın. Ona uymaya çalışınca ne olur? O da ona yardım eder ve onu taşır. Onun bu tercihi yapması lazım. Evet, ben kimim sorusuna cevap vermeye çalışırken Rabbimiz... Her neyi vahyettiyse bize bir şey söylüyor. Her defasında bir şey söylüyor. Biliyorsunuz ayetler <gülüyor> Kur'an-ı Kerim'de baştan sona anlatılan tek Peygamber kıssası, Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasıdır. Bunda aklını kullanan herkes için <gülüyor> ibretler vardır, büyük dersler vardır. Niye? Sen Yusuf'sun da ondan. Her ne olduysa senin için, Allah onu öyle takdir etmiş, senin için bir takdiri var. Senin için bir makam takdir etmiş, senin fıtratını biliyor. Senin çabanı gayretini biliyor. Yaratan yarattığını bilmez mi? Ona göre sana muamelede bulunuyor, imkanlar veriyor, hadi kulu yap diyor. Bir peygamber, diğer peygamberler için de geçerli. Niye o kadar sıkıntıyı yaşadılar? Niye o kadar sıkıntıyı yaşıyorlar? 10 sene gidip zindana giriyor. Ne diye? Asıl hayat, ahiret hayatıdır da ondan. Onun manevi olarak büyümesi gerekiyor da ondan. Bu her birimiz için, bu böyledir. Onun için ister Rabbimizin cemal tecellisi olsun, nimetler olsun, ikramlar olsun, bizi sevindiren şeyler olsun, ister Rabbimizin celal tecellisi olsun, musibetler, sıkıntılar, belalar, dedikodular, iftiralar olsun, her biri ne yapıyor? Bizi büyütüyor, bizi eğitiyor. Nefsimizi temizliyor, teskiye ediyor, büyümemize imkan veriyor. Onun için imtihanlar, Kazanma imkanlarıydır. Kim olduğumuzu bilmemiz lazım. Rabbimizin bizi nasıl muhatap aldığını anlamamız lazım. Onun için ayetleri okurken Rabbim bunu bana söylüyor. Bu bana ilmiş. Bir tek sen varsın. Gerisi, gerisi hepsi senin gibidir. Ama Hepiniz birsiniz, aidişsiniz. Rabbimizin ayetlerini anlatırken, Resulullah Efendimizi örnek alırken, Peygamberleri örnek alırken, Allah Peygamberleri anlatıyor ama seni anlatıyor sana. Senin hayatından sana örnekler veriyor. Böyle bir tavır karşısında o nevinin, o Resulün nasıl? Bir tavır ortaya koydu onu sana anlatıyor. Bu sensin diyor bak. Sana da böyle bir imtihan geldiğinde bunun gibi yapacaksın. Benim senden istediğim budur diye anlatıyor. Örnek veriyor. Her biri örnek. Yoksa o peygamber öyle yaptı. O peygamberdir sen nesin? O Allah'ın kuludur. Peki sen nesin? O Allah'a iman etmiş, Allah'a teslim olmuş kuldur. Sen nesin? Sen başka bir şey misin? Bu kendi kendine hakaret olmuyor mu? Zulüm olmuyor mu? Kendini karanlıkta bırakmak olmuyor mu? Kendini küçümsemek olmuyor mu? Niye kendini küçümsüyorsun? Bu küçümsemeyi kim sana öğretti? İblis, şeytan söylediği öyle. Sen secdeye layık değilsin. Allah'a, dostluğa layık değilsin. Abd olmaya, aşık olmaya layık değilsin. Yeryüzünde ona halife olmaya, onun güzelliğini üzerinde her anda göstermeye layık değilsin dedi. <gülüyor> Onu mu dinliyoruz? Mesela Rabbimizi mi dinleyeceğiz? Ya da işte derviş olursan, çok böyle ileri gidersen yavaş yavaş bunu görürsün. Ya da bunu anlarsın. Öyle değil. Her kul bunu layık mıydı? Evet. Kul olarak yaratılmış. Benim bu söylediklerim yalnız böyle bir bilgiden ibaret değildir. Vuslat yolculuğunda yolu yürürken bunu Allah buna şahit konar. Mesela kendi üzerimizden söyleyelim. Mesela yolun bir yerinde hangi peygambere dönsem aks ediyor, aynıyla aksi ediyor. Yani biraz önce ben Adem'im, ben Nuh'um, İsa'yım, Musa'yım derken, onu böyle bir kelime, bir bilgi olarak söylemedim. Hakikat öyledir. Gönül bir ayna misali öyle. Anlayacağız. Hangisine döndünse aksediyor. Aksediyor, aks kendisi aksediyor yani. Kendisi aksedince, tabii ki karşısında ümmeti var, nasıl? Muamele etmiş gerekirse, o nasıl, neyi nasıl tatlıysa öyle tadıyorsun yani. Öyle bir, sadece bir bilgi değildir bu. Manevi olarak öyledir. Kendimizi tanıyacağız ya, tanıyalım. Tanıyalım, tanışalım. Tanışacağız. Mürşid işte anlatıyor. Neyi anlatıyor mürşid? bilmediği, tatmadığı, yaşamadığı, şahit olmadığı, Allah'ın göstermediği bir şeyi nasıl anlatabilir? Hadi diliyle anlattı, verebilir mi? Veremez. Ben anlatma iddiasında değil, verme iddiasındayım çünkü. Kendimizi böyle tanıdık ve Rabbimize karşı böyle sorumlu gördük. Rabbimizin indirdiği vahyini, Kur'an'ı okurken nasıl okuyacağız? Bize söylüyor. Hangi peygamberi anlatırsa anlatsın, seni sana anlatıyor. Hangi kafiri, müşriği anlatırsa anlatsın, senin nefsini sana anlatıyor. Cenneti de anlatsa seni anlatıyor, cehennemi de anlatsa yine sana ait olacak oranı anlatıyor. böyle Rabbimizin bütün güzelliğiyle donattığı bir kul kendini unutsa, kim olduğunu bilmezse, Rabbinin kendisini kendisine tanıttığı gibi tanımazsa, kendine gerçekten yazık etmiş olur mu? zulmetmiş etmiş olur mu? Ya da böyle birkaç kelime öğrenip alim olduğunu zannedip konuşursa sen Rabbini bilmiyor, sen kendini bilmiyorsun. Sen kaybolmuşsun. Sen bu alemde kaybolmuşsun. Kendini bulman için kendini tanıman lazım, bilmen lazım. Rabbinin sana seni bildirdiği gibi bilmen lazım. Ve senin kendini bulman lazım. Bunun için Rabbin sana bir kitap indirmiş, baştan sona seni anlatan kitabındır o senin. Okuduk mu? Hayır. Kendi kendimizden mahrum kaldık mı? Evet. Şimdiye kadar bunu zaten böyle anlatmıştım ama şimdi toparlıyorum onu. Toparlarken kelimeleri direkt kullanıyorum. Onun için biraz önce söyledim. Birileri kelimeleri alıp ona başka bir mana yükleyip söyleyebilir. Tabii şeytan boş durmuyor. Onun için. Konuşurken ona da kapıları kapatmaya çalışıyoruz. Söylenmesi gerektiği kadar söylemeye, anlatmaya çalışıyorum. Bu durumda bu sefer arştan, ceberut aleminden, melekut aleminden aşağı dünya alemine indik. İmtihanlara tabi tutulurken Rabbimizin bize vahyettiği Kur'an ile kitaplarıyla, onunla beraber peygamberleriyle beraber kendimizi tanıyacağız. Ben kimim sorusuna cevap vereceğiz. Bu sefer cevabı burada vereceğiz. Biraz önce verdiğim cevaplar hep yukarıdan Şimdiye kadar verdiğim cevaplar hep yukarıdan Geldiğimiz alemdendir. Ne dedim? Ben Allah'ın ruhundan nefrettiği, melekleri secde ettirdiği, kendisine halife kıldığı hep yukarıdan. Bu sefer şimdi anlattıkım, şimdi bu sefer yerden. Geldiğimiz bu alemde Allah kitap gönderip bu alemdeki bizi bize tanıtıyor. Bu alemi nasıl anlamamız gerektiğini, bu hayatı nasıl yaşamamız gerektiğini, Kur'an'ı nasıl okuyup anlamamız gerektiğini anlatmaya çalışıyorum, çalıştım inşallah. Biri Kur'an'ı baştan sona Rabbim bunu bana söylüyor her ayeti okuduğunda bana söylüyor deyince orada nefis karanlığından eser kalabilir mi? Rabbinin hoşiyetinden eğer iman etmişse, eğer Rabbini sevmişse, eğer tanımışsa Rabbini nefisten bir şey kalır mı karanlığından? Bununla beraber gönlü imanla dolar mı? Dolar. Allah peygamberlerine söylediğini bana söylüyor derse, bu Latif sahralar gibi genişleyip Allah'ın tecellisine layık hale gelir mi? Kim olduğunu bildi. Kim olduğunu bilen biri söylüyor. O sana aç diyor gönlünü. Müsaade et. Niye ısrarla? Gözünüzü, gönlünüzü ayırmayın. Dinlerken gönlünüzü açın diyorum. Açın, gerekeni yapacağız. Onun için. insana bakarken böyle bakmak gerekiyor. Bununla beraber sen bensin, ben de sen. Yok. Birbirimizden ayrı değiliz. Bundan sonrası tevhiddir. Bundan sonrası vahdettir. Böyle olmadan ne tevhid var, ne vahdet var. La ilahe illallah deyişimiz sadece dilde olmuş olur. Evet. Rabbimiz bize okuyacak, okutacak ve biz hiç unutmayacağız. Hatırlayacağız kim olduğumuzu hatırlayacağız Allah'ın bize kim olduğumuzu öğretmesine müsaade edeceğiz. Yoksa bu kadar sevap işledim bu kadar bunu öğrendim şunu öğrendim önce kendini öğren. Ya da Allah niye bu peygamberden böyle bahsetti? Bu peygamber niye böyle yaptı? Bunu ancak bir mümin söyleyebilir. Nefsimizle bakınca ne olacak? Nefsimizle bakınca en azı kafir, en azı müşrik, Firavun olur, Nemrud olur, Haman olur, Karun olur, İblis oluruz nefsimizle bakıp bunu söyleyince gönlümüze ruhumuza ben Allah'ın resulü ve nebisiyim Resulünün nebisinin nebisiyim ve resulüyüm dediyse nefsine bunu söylediyse en azı bir müşrik olur ne söylemesi lazım gönlüne ruhuna maneviyatına manevi tarafına ötekine Ötekine Firavun demesi lazım, Nemrut demesi lazım, Ebu Cehil demesi lazım, Ebu Leheb demesi lazım. Nefsine de öyle söylemesi lazım. Eğer yanlışlıkla yer değiştirirse söyledim. Bu onun ebediyen hüsranına sebep olur. Böyle söyleyince yol göstermeye de çalıştır. Artık onun güzelliği, onun aldığı haber, yani Nevi'nin nevisi oluşu, resulun Resulü oluşu kelimeyi böyle söyleyeyim ki sonra fitne çıkmasın, fitne çıkarılmasın daha doğrusu, böyle söyledi denmesin, anlaşılsın. Eğer onu nefsine verirse, kafire, müşriye verirse ne olur? Buraya çok dikkat edeceğim. Kardeşlerimizin bunu anlayabilecek seviyede olduğunu düşünüyoruz. İnşallah öyledir ki böyle her şeyi apaçık anlaması gerekir diye an bakıyoruz. Ne kadar ne kadar Allah ona söyleyince ne kadar dinlediyse, Rabbinden dinlediyse, anladıysa, yapmaya, olmaya çalıştıysa, o kadar nebilere, sıddıklara, sadıklara, şahitlere, salihlere dost olur, arkadaş olur, onların kazandığını kazanmış olur, onların ahlakına onların bürünmüş olur. Kazandıklarını kazanmış, onlar gibi Allah'a yakın olmuş olur. Allah'a dost olmuş olur. Ama bir avuç toprağın çamurun peşinden gidip nefsinin peşinde nefsinin arzuları, istekleri peşinden giderse ne olur? Çamur olur. Çamur. Kıymeti de geride de, bir avuç topraktan ibaret kalır. Binek olan bedenine ben demiştir, binek olmuştur. Yani ne olmuş? Eşek olmuştur. Ben işime bakarım, ticaretime bakarım, kazancıma kazancıma bakarım, harama bakarım, mevkime, makama bakarım. Nereye bakıyorsun? Bu hepsini bırakıp gidecek misin? Evet. Sen hiçbir şey kazanamadın demektir. Ben bu aleme Rabbinin güzelliğini kazanmaya gelmiştim. O'nun güzelliğiyle kemale ermeye gelmişsin. Allah'ın sana tanıdığı her imkan bunun içindir sadece. Her imtihan bunun içindir sadece. Bu alemde hiç kimse Allah'tan, Allah'ın güzelliğinden, güzelliğinin tecellisinde, rızasından, dostluğundan, cemalinden başka kazanabileceği hiçbir şey yoktur. Hiç kimse için. Peygamberler için oldu mu? Olmadı. Senin için niye olsun? Sen ondan başka bir şey misin? Mesele bunu anlamış olmaktı. Şimdi bunu böyle anlattım. Sonra bunu böyle söylediğimden dolayı sonra dışarıda biri dese ki işte Nuh benim, Adem benim, İbrahim benim, Musa benim, İsa benim dese köpek işte. Ben öyle mi söyledim? Ben öyle mi söylüyorum? Senin bunu tatman lazım. Senin bunu söyleyebilecek seviyeye gelmen lazım. Sen söylemeyeceksin. O senden. Sen söylemeyeceksin. O söyleyecek. Sen hepsini Rabbinin kitabını, Kur'an'ı okurken her hitabı kendine kabul edeceksin. Bırak o söylesin. Biraz önce yürüdüğüm yolu söyledim. Hangisine dönsem, evet o tecelli ediyor. Yani o, ben senim, sen de bensin demişti. Ben söylemiyorum, ben niye söylüyorum, o söylesin. Hakikat böyledir. Onun için, bütün bunları niye söylüyorum? Kendimizi bilelim, kim olduğumuzu bilelim. Gönül bir ayna gibi Rabbine dönünce Eğer Rabbinin güzelliği onda tecelli ediyorsa O Allah'ın yeryüzündeki halifesi ise Senin gönlüne Allah tecelli ediyor, bir peygamber tecelli etmişse çok mu görüyorsun onu? Bir kul olarak tabii ki Sen onun gibi kul olunca Onun maneviyatı tecelli ediyor Manevi hali tecelli ediyor onun sana arkadaşlığı tecelli ediyor. Arkadaş oldun ya. Biz arkadaşız diyor. Ben kimim sorusuna doğru cevap veremezsek biz ortada yokuz demektir. Biz var olmamışız demektir. Biz Allah ile var olmadık demektir. Sadece bir hayale kapıldık, kendimizi hayal ettik demektir. Hayal olarak, vehim ve zan olarak gördük demektir. İnsan vehim değildir. İnsan hayal değildir, zan değildir. O Allah'ın ruhunun mefrettiği, Allah'ın zatıyla sıfatıyla tecelli ettiği güzelliğinin tecellisidir, halifesidir. Allah onun velisidir. Bütün bu söylediklerimizin çok ağır bir sorumluluk gerektirdiğini biliyoruz. Ama insan alem kendini tanısın kim olduğunu bilsin her biri kim olduğunu bilsin her bir ümmet kendi peygamberinin aynasıdır mümin müminin aynasıdır her bir kul Allah'ın aynasıdır Resulullah Efendimiz'in ismi anılınca ya elimizi böyle yüzümüze sürüyoruz, elimizi kalbimize koyuyoruz. Cemaate imam vaz ediyormuş. Her Resulullah Efendimizin ismini andığında cemaat, selavat getiriyor tabii. Bir tanesi öyle sessiz sedasız oturmuş abi yanındaki dairemamış en son. Bence herkes selavat getirirsen bir sefer bile selavat getirmedim. Niye selavat getirmiyorsun? Cevap, benden bahsediyorlar. Beni anlatıyor diyor. Cahil insan hiçbir şey değildir. Kendini bilmeyen insan hiçbir şey değil, Ölüdür ölü. Onun için Allah ve Resulü sizi diriltene, davet ettiğinde, davetine hemen icabet edin, edin ve dirilin. Allah'ın vahyiyle dirilin. Kur'an-ı Kerim'i zaten ayetlere göre genişletilmiş mealeni okurken Rabbin bana söylüyor diye okuyacağız. Ramazan'dan önce söylemiştim, iki sefer okunacak, Ramazan'da beraber okuyacağız demiştim. iki sefer okuyanlar, bir sefer okuyanlar, hatta bir sefer bile okuyup tamamlayamayan kardeşlerimiz vardır. Onun için okumaya devam ediyoruz, beraber okuyoruz. Rabbimiz bize okutsun, okutsun ve biz unutmayalım. Neyi unutmayalım? Rabbimizi unutmayalım. Kendimizi unutmayalım. Kim olduğumuzu unutmayalım. Rabbimiz bize söylüyor. Her bir ayet böyledir. Bundan başka bir de özel olarak gönlümüze vahyettikleri vardır. Bütün müşid-i söz birliği vardır. Kazanmış olanlar edebinden dolayı kazanmıştır. Kaybedenler de edepsizliğinden dolayı kaybetmiştir. Rabbimize karşı edepli olalım. Tenzihi ve teşbihi bilelim. Tenzih zuhur edendir. Allah esmasıyla tenzih edilir. Esmasıyla. Güzelliği tecelli etmiştir, görüyorsun, biliyorsun, sana tecelli etmiştir. Kendindeki rahmetten, kendindeki güzellikten, görmenden, işitmenden, bilmenden, irade etmeden, gücünden, kuvvetinden, ikram etmenden, yardım etmenden, bütün isimlerinden teşbih ediyorsun. Evet. Benim görmem sonsuz bir görmeden, bir damla misali görüyorum demem lazım. Bir sınırı var o kadar görüyorum. Ama Rabbimizin görmesi sonsuz ve sınırsızdır. Ve bizim aklımızın almayacağı kadardır. Kendi görmenden, kendi bilmenden, kendi gözünden, kuvvetinden ne yapıyorsun? Rabbini teşbih ediyor, anlamış oluyorsun. Teşbih bu, benzetme yani. Teşbih benzetmek demektir, benzetin ve bildin teşbih etmen lazım. Ne neyi teşbih ediyor? Esmasını, el esmaul esmasını teşbih ediyorsun. Ki şahit olabilirsin, şahadet edebilirsin. Ama zatını tenzih ediyorsun. O subhandır. Kelimeleri kullanırken çok dikkatli olmak gerekir yoksa edepsizlik olur. Rabbimize karşı edepsizlik olur. Ne diyor? Allah'a kavuştuğu Allah'la büyük bir, bir oldu. Tevbe, estağfurullah, Harşa. Allah subhandır. Ancak bir köpek bunu söyleyebilir. Köpeke, köpeği de tevzih ediyoruz. Köpeğin de tesbihi vardır. Yani hayvana daha aşağı biri ancak bunu söyleyebilir. Sen yaratılmış kulsun. Bunu nasıl bir kelimeyi böyle kullanırsın? Bunu nasıl böyle anlayabilirsin? Yok şu şöyle söyledi, o zat öyle söylememiş. Söylediğini izah edememiş, beyan edememiş. Onun için edepli olacağız. Rabbimize karşı edepli olacağız. Kul her zaman kuldur. Sadece kuldur. Abdur. Abd olarak yaratılmış. Sen başka bir şey mi olmak istiyorsun? Allah'ın güzelliğini güzelliğiyle, ruhuyla tecelli edip seni yaratması senin için yeterli bir şeref değil midir? Senin yolculuk yapıp aşağı varman lazım. Varamayınca onu aşağı indiriyorsun. Ben şöyleyim. Her şeyi Allah yapıyor. O zaman bana ait bir şey yok. Yok öyle. Bu edepsizlik. Edepsizliğin, saygısızlığın en büyüküdür. Onun için bir kul olarak ne yapıyoruz? Rabbimizi tesbih ediyoruz. Sen Sübhan'sın. Sen benim anlamamdan münezzeh etsin. Aklım seni nasıl ihata edebilir? Küçücük aklım, beynim seni nasıl ihata etsin? sen onu anladınsa ihata ettin. İhata etmediğin bir şeyi anlayamazsın. Sen aklın onu kaplayacak. Aklın ne kadar, neyi anlamış? Ne kadar anlamış? Sen daha kendini bilmiyorsun. Sen kendini tanı, Rabbin sana seni tanıtır. Kendini sana tanıtır. Onun için. Men arefe nefsehu fekad arefe rabbehu buyurdu. Sen önce bir kendini tanı. Sen kendini tanıyınca, kendi kendini olunca O'nu görebilecek, şahit olabilecek sonsuz bir deryadan, bir damla misali andıyabilecek Allah'ın sana lefetiyi ruhudur. Senin hakikatındır yani. Ancak O, O'na şahit olabilir, O, O'nu andıyabilir. O da Rabbimiz O'na ne kadar kendini tanıtmayı dilediyse. Çünkü tanıma ebediyen Devam eder. Kıyamette buna beraber kıyametten sonra ahirette cennete tanıma devam eder. Onun isimleri sonsuz ve sınırsızdır. Biz bu alemde sadece 99 isminin tecellisini biliyoruz ama o kadar değil. Sonsuz ve sınırsız. Kul olduğumuzu bileceğiz. Rabbimizin tecellisi, güzelliği karşısında Aşktan, muhabbetten, sarhoş olup, aşka, muhabbete, garp olup sema edeceğiz. Bizim işimiz bu. Aşk olacağız, aşk. Böyle konuşmaya devam ederken bir şey anlaşılmadıysa, bir şeyi anlayamadıksa, aynı zamanda biz sorumlu duruma düşmüş oluruz. Onun için kardeşlerimiz de onu soracak. Burayı anlamadım. İzah edelim Bütün bunları konuşmak için söylemedim, anlatmadım. Her birimiz kim olduğumuzu bilelim. O edebe Rabbimizin huzurunda o edebe bürünelim, o haşete, o muhabbete bürünelim. Rabbimizi, kendimizi, kim olduğumuzu bilerek dinleyelim. Allah nasip ederse izah etmeye devam edeceğim inşallah. Tabii ki Allah'ın izin verdiği kadarıyla. Allah hepinizle razı olsun.